dokuzuncu konu Hazreti Peygamber'in akrabaları ve ev halkını İslam'a davet etmek maksadıyla yemeğe çağırması en yakın aşiretini uyar ayeti geldiğinde Hazreti Peygamber Ehli Beyt'inden olanları bir araya getirdi. Sayıları 30'du. Yediler içtiler. Hazreti Peygamber onlara "Hanginiz benim dinimin gereklerini yerine getirmeyi, sözlerimi dinlemeyi kabul eder ki benimle beraber cennette olabilsin ve ailem arasında da benim halifem olsun?" dedi.